to tell you that you will not be able to come. But my mother, my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 Şimdi veziyemizin de yeni çiftetirisini söyleyeceğiz. Ben Türkan Delbeci, arkadaşım Ayşe başlıyoruz. Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanımdan. Hepinize sevgi ve saygı gönderiyorum. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ee, yine Balkan müziği konseptimizi hafiften delip... E, ...bugün Teke yöresinde dolaşacağız. Yanımda çok değerli bir kardeşim... ...bir halk müziği neferi... ...gönlüyle, e, kalbiyle halk müziğine bağlı... ...ve kendi yöresinin... E, müzikleriyle ilgili çok değerli araştırmalar, derlemeler yapan e, Emre Dayaoğlu var. Hoş geldin Emre'cim. Hoş bulduk abi. E, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir tesadüf oldu. İstanbul'a geldim ve hemen seni programa aldık. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle güzel bir programa beni davet ettiğin için. E, geç bile kaldık. Estağfurullah. Şimdi öncelikle bir küçük değerlendirme yapayım. Geçtiğimiz günlerde açık radyo Destek kampanyası gerçekleşti. Edindiğim izlenim o ki bu sene oldukça başarılı bir kampanya yürüdü. Evimizden takip ettik. Tüm destekçi dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca biliyorum ki Tuna'nın bir yanına destek veren onu ısrarla her sene destekleyen dostlarımız var. Bunların bir kısmı arkadaşlarımız, bir kısmı Birbirimizi tanımadığımız insanlar hem onlara teşekkür ediyorum hem de Açık Radyo'ya destek veren, Açık Radyo'nun ayakta ve hayatta kalması için kendi imkanlarından faydalandıran bütün dostlara çok çok teşekkür ediyorum. Evet, bir haftalık aradan sonra Tuna'nın bir yanında bugün sevgili Emre Dayıoğlu yanımda demiştim. Emre'yi öncelikle bir halk müziğine araştırmacısı olarak tanıyoruz. Arkasından da akademik formasyon açısından bakarsak da bir müzik öğretmeni olarak tanıyoruz. Doğru mu yamalışım? Evet abi, aynen. E, sıfırdan, hani burada zaten hani çok meşhur insanlar konuk olmuyor. Evet. Tamamen gönüllüyle e, bu müziklere e, merak saranlar konuk oluyor. Dolayısıyla e, Emre Dayıoğlu kimdir? Bir Şöyle bir şey yapalım. Hikayeyi konuşalım istersen. Tamam abi. Ben 1988 yılında Antalya'da doğdum. Yeğenim de aynı yaşta. Ne güzel. Aslen Kaşlıyım. Antalya Kaşlıyım. Ee, i̇lk öğretimi Kaş'ta bitirdikten sonra liseyi Antalya'da okudum. Antalya merkezde. Ondan sonra e, Burdur'da müzik öğretmenliği bölümü okudum. Şu an Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Ee, yaklaşık 4-5 senedir de müzik araştırmaları yapıyorum. Ya bunun, bunu yani hobi olarak başladım. Halen de öyle devam ediyorum. O insanlarla muhabbet etmek, sohbet etmek, zaman geçirmek. Onlarla beraber yemek yemek. O yaylalarda uyumak. Ne bileyim yufka ekmeğin kokusunu koklamak. Yayına girmeden önce ben çöban olacağım artık falan diyordun. Evet. E, e, en büyük hayalim... <gülüyor> Çoban olmak ileride birçok şehirli insanın olmak istediği gibi sanırım artık geriye dönüş başladı. Ya böyle bir eğilim var tabii. Evet. Yani e, öğretmen olduktan sonra ya üç yıldır öğretmenim Elmalı ilçesi Bayralar köyünde, Durmuş Yener Ortaokulunda müzik öğretmenliği yapmaktayım. Öğretmen olduktan sonra e, daha da arttırdım bu çalışmaları. Yani aldığım maaşın neredeyse tamamını bu çalışmalara veriyorum. Yani başka bir Yaşam şeklim ya da hobim yok. Okul çıkışlarında hafta sonları hep sabah akşam bir yerlere gidiyorum. Hem gezmeyi seviyorum hem o insanlarla sohbet etmeyi seviyorum. Yani hangi köye gidersem gideyim. E, müzikle ilgili bir unsur muhakkak ortaya çıkıyor. Ve bunların hepsi de çok değerli. Hiçbirisini birbirinden ayırt etmiyorum. Ya da e, seviyesini küçük büyük görmüyorum. Hepsi çok değerli e, bir miras. Yani... ...tarihi eser olarak nitelendiriyorum. Yani elimden geldiğince... Köylerde sitel oluyor galiba bu arada. <gülüyor> evet. Evet. Yani... ...işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, artık... ...tek başıma... ...işin içinden çıkamamaya başladım. Çünkü... ...derinlere daldıkça... E, ...dibe ulaşırım diye düşünüyordum. Derinlere daldıkça daha çok derinleşti... ...deniz... O yüzden e, ekip çalışması ruhu oluşturmaya çalışıyoruz. Anadolu Kültürleri Araştırma Topluluğu kurduk. İşte onu, onunla ilgili e, seneye bir dernekleşme çalışmamız olacak. Onlar konuşacağız zaten. Aha. Peki iki telli macerası nasıl başladı? Üç telli, Üç telli macerası. Telli. Açıkçası e, şimdi ilk müzik öğretmeni oldum. Yaklaşık 10-15 tane sazım vardı evde çeşitli boylarda. Tabi tabi mızrapla ve mızrapsız çalınan Hı -hı. İşte lise yıllarımda Ortaokul yıllarımda şelpeye merak sarmıştım Şelpe çalışıyordum Arif Sağ, Erdal Erzincan Eroparlak tabii, o, çok... Onların kayıtlarını ee, böyle e, dinleyip dinleyip Geriye sarıp dinleyip çalışıyordum Sonradan e, işin kökenine inmeye Çalıştım. Karşıma Ramazan Güngör Çıktı. Fethiyeli Ramazan Güngör Maalesef kendisiyle tanışamadık Ben evet, çok küçüktüm Aramizan çünkü ayrıldı. Evet e, yani üç tellinin tanısı beni cezbediyordu. Türkiye'de zaten bir keşiftir. Yani Ramazan Güngör'ün albümünün yayınlanması. Yani bu e, üç telliyle ilgili e, bir milattır diye düşünüyorum. Tabii ki, kesinlikle. Yani küçük bir coğrafyaya mahkum kalmıştı o güne kadar. Kesinlikle. Kimse bilmiyordu yani. Tabii tabii. İşte e, Ramazan Güngör'ün albümünü dinledikten sonra. Yani binlerce kez veya belki on binlerce kez dinledikten sonra. E, yaptığım araştırmalarda da. Yani birçok üçte elli çalan ustayla karşılaştım. Fakat e, tam duymak istediğim sesi tam anlamıyla duyamıyordum. Yani Ramazan Güngör gerçekten çok farklıydı. E, bundan so Bu süreçten sonra Ramazan Güngör'ün öğrencileri yani usta çırak ilişkisiyle e, meşketti insanlarla buluşmaya başladım köylerde. Köylerde bu insanlar ulaştım. Fethiye civarında. Fethiye evet. ve Kaş civarında dört beş tane usta. Mesela Mehmet Güngör, mesela Ali Ulu Taş. Evet. Dinleyeceğiz biraz sonra zaten. Aha, aklıma gelen bunlar. Yani onlarla birebir gidip... Mesela Ali Ulu Taş Üç Delili Ustası'yla... Her hafta perşembe günleri üç haftadır. Abartmıyorum. Perşembe sabah gidiyorum. Akşama kadar onunla vakit geçiriyorum. Bir nevi ondan ders almış oluyorum. Hani şurası nasıldı, burası nasıldı. O da hoşuma gidiyor. İşte eşi yemek getiriyor. yufka ekmek yiyoruz. Biber yiyoruz. Seradan toplayıp... Ne bileyim tarladan toplayıp hepsi bir bütün aslında bu müzik bunların hepsini toparlıyor diye düşünüyorum ve çok mutlu oluyorum. Vallahi ben e, benzer tutku bende de olduğu için seni çok iyi anlıyorum. E, hani hayatın çok önemli bir kısmını kaplıyor bende de müzik tabii ki. Evet. Yani böyle bir tutkuya sahip olmak bence bir ayrıcalık. Yani e, hani söz macişten dışarı e, ne kadar öünsek azdır çünkü tutkumuz var. Kesinlikle. Şimdi e, şöyle düşünüyorum. Ya diyorlar ki özellikle yakın çevrem sıkılmıyor musun? Yani nereye kadar bu sürecek? E, diyorum yani burada da anlatayım. Düşünsenize bir yaylaya gidiyorsunuz. Bir teyze boğaz çalıyor. Ona ulaşıyorsunuz. Kameranın, kameranın başlat tuşuna basıyorsunuz. Kenara çekiliyorsunuz. Ve o teyze size bir konser veriyor. Örneğin Burdur'un dirmi ilçesindeki Sipsi çalan bütün sanatçıları topluyorsunuz. Kameranın tuşuna basıyorsunuz. Kenara çekiliyorsunuz. Onlar sizin için çalıyor. Aslında bu çok büyük bir şans. Bunu örnek veriyorum. Ve bunun gibi yaklaşık 150-200 civarı e, yerel müzisyen e, teyzelerle, amcalarla, nenelerle, dayılarla Aynen. tanıştım. Düşünsenize onları canlı olarak dinliyorsunuz. E, bu büyük bir e, nasıl diyeyim fırsat ve... E, ...beslenme... ...olarak görüyorum ben hani şu an... ...ben doğadaki müzisyenlerden... ...tam anlamıyla besleniyorum. Şimdi tam burada ben... ...Emre Dayıoğlu'nu nasıl keşfettim onu anlatmam lazım. Bir kardeşimiz bir arkadaşımız... ...bana böyle bir... E, ...Emre dayaoğlu diye bir kullanıcı var dedi... ...youtube'da. Evet. E, çok ilginç şeyler... E, ...derledi sanıyorum... ...senin ilgini çeker diye birkaç örnek dinletti bana. Yani ben... E, inanılmaz şaşırdım. Çok mutlu oldum. ve e, Zaten o günlerde de hemen e, temas kurdum seninle. E, gelir gelmez İstanbul'a yolun düştüğünde programı yapalım diye. Yani <gülüyor> inanamadım. E, Birçok kültür kurumunun e, yapması gereken, onların arşivlerinde bulunması gereken bu değerli kayıtları artık herkes rahatlıkla ulaşabilir. Tabii tabii. Bu kayıtlara. Ee, kesinlikle ulaşılması da gerekiyor. Ee, YouTube'a bir... gireceksiniz Emre yazacaksınız. ...kullanıcı olarak... E, ...bugün itibariyle... ...129 tane video var... ...doğru mu Emre? Aynen öyle... ...şimdi e, paylaşım konusunda... Da, <gülüyor> e, ...sıkıntılar yaşıyoruz... ...işte hocam veya Emre... E, ...bunları paylaşmasan olmaz mı? Paylaşmasam olur ama... ...paylaşsam daha güzel olur... E, ...herkes bunu öğrensin, bir bilinç oluşsun... ...hani e, mesela akademik... ...çalışmalar yapılıyor özellikle bizim yöremizde... ...çok fazla, müzikal zenginliği fazla olduğu için... E, ...işte... Bu şu yüzden çok değerli bir iki yıl paylaşmayalım. Paylaşmayalım, paylaşmayalım. Yok olsun gitsin. Zaten şehirleşme birçok şeyi öldürdü. hani Amacım e, YouTube ve sosyal medya Facebook'a koymaktaki tek amacım. E, böyle bir kültürün yok olmadığını, bu renkliliğin az da olsa yaylalarda, dağlarda, bayırlarda yani doğada, sürdüğünü. doğal yaşamda sürdüğünü insanlara e, fark ettirebilmek. Özellikle de kendimden küçüklere. Yaş olarak kendinden küçüklere. Hani eğitim boyutunda da. E, bunları fark ettirebilmek. İşte bizim nenelerimiz boğaz çalardı. Bizim dedelerimiz e, sürünün ardında e, çoban düdüğü çalardı. Düdük çalarlardı. Hmm, buymuş. E, bir bilinç oluşturmak. Sadece e, sosyal medyaya bu videoları koyma amacını. Şimdi bu yöre dışında yaşayan hani biz de Ege'liyiz. İşte ben İzmirliyim ya da evet. atıyorum radyomuzu dinleyen bir Erzurumlu kardeşimiz. E, bu müziklere meraklı olan dünyanın kültür mirasına, halk müziği kültür mirasına meraklı olan herkesin bunlara ulaşmak hakkı diye Kesinlikle. düşünüyorum ayrıca. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. benim insan hakları şeyime giriyor bu, e, kategorime giriyor bana sorarsanız. Kesinlikle. Yani tüketim ve pazarlama e, müziği, müzik piyasası demek istemiyorum. Yani müziği bitirmiş durumda e, Türkiye'de. Yani üretim durmuş durumda. Tabii kaçıyorum. Hı hı tüketim ve pazarlama ve artık tüketilecek ve pazarlanacak müzikte hiçbir şey kalmadı. Bunlar benim gözlemim. Bir öğretmen olarak veya bir müzisyen, bir dinleyici olarak. Doğrudur. O yüzden e, tam da şimdi zamanı insanlar e, öze dönmeye başladılar. İşte önceden işte cura çalan amcalar uf köylü ya işte eskiden düğünlerde çalardı. Hı -hı. İşte, şimdi zaten de çalamıyor da işte bir bak bakalım denilen insanlar şu an o kadar Değerli hale geldi ki. Çünkü tüketilecek e, müzik sektöründe, piyasasında hiçbir şey kalmadı. İnsanlar tam anlamıyla oraya yöneldi. Ben de e, özüne olabildiğince zarar vermeden neyse o hatası, yanlışı, Tabii. doğrusu, gerçeğiyle beraber bunları dinleyip onlardan öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü o hatalar bile e, yeri geliyor belki binlerce yıl öncesinin. Kültür hakkında bana bilgiler verebiliyor, beni düşündürüyor açıkçası Hata dediğiniz şey zaten insanın özgü olan bir şey. <gülüyor> yani <gülüyor> e, hayat her zaman değişiyor, çalarken de değişiyoruz. E, bir çaldığımız şeyi bir daha çalamıyoruz. Tabii ki. Peki Emreciğim bu arada e, muhabbet çok güzel ama yani bu derlemelerden paylaşmaya başlayalım. Tabi ki. Ee, ne dinleyeceğiz önce sen? isterseniz, e, istersen abi ilk olarak Elmalı'nın yani Antalya Elmalı ilçesi Gökbünar Köyü'nde yaptığım bir kayıt e, Ahmet Karakaş e, Çoban Düdüğü çalsın. Çoban Düdüğü dediğimiz nedir yani? Çoban Düdüğü dediğimiz e, sazlıklardaki kamışlardan koparılıp kesilip Kargı kargılardan e, koparılıp beş tane veya yer yer altı tane delik açılarak ee, çalınan bir e, yani sürünün ardında çobanların eski çobanların çaldığı bir çalgı Kaval'dan daha küçük galiba. Tabii tabii küçük yaklaşık e, 25 santim civarında e, derlediğimiz bir çalgı ve müzisyen istersen onu dinleyelim. Dinleyelim. Hepsini belki dinlemeyiz. Bugün tabii, e, tabii, örnek olarak. Benim derdim e, Emre Dayıoğlu'yla Dayıoğlu sizi tanıştırmak e, beri yanı dinleyicilerini tanıştırmak Geri kalanını zaten istedikleri zaman, istedikleri yerde dinleyebilirler. Evet. Eğer burada e, birebir hani seninle konuşuyoruz, yaptığın işleri anlatmaya çalışıyoruz. Hani e, parçanın tümünü çalmayabiliriz. Tabii tabii. Bir başlasın bakalım. Evet, küçük bir bölüm dinledik. Aslında parça devam ediyordu, değil mi? Evet. Ee, çalmaya devam ediyordu. Ee, yani bu sesleri, çoban düdüğü dediğimiz çalgıyı, mesela herhangi bir kayıtta kolay kolay bulamayız. Maalesef. Şimdi akıma şu geliyor, e, tam olarak teki yöresini kapsamasa da ki hemen e, anımsatalım. bugün Emreyle, Emre ile Emre Dayıoğlu ile teki Müziği çerçevesinde konuşuyoruz e, değil mi? Fethiye'den Antalya'ya kadar, Antalya'dan Muğla'ya kadar uzanan bir coğrafyada evet. e, derlemeler yaptın. Hı hı. E, <gülüyor> bu Boğaz Salma meselesiyle ilgili Türkiye'deki ilk e, ne diyelim aydınlanma Levent Ergun'un çalışmasıyla e, gerçekleşti. Ondan haberin vardır herhalde. Evet. E, Levent'te arkadaşımız, tanışıyor musun kendisiyle? Yok hayır. Bir gün tanışırsın, o da meraklı bir arkadaş. Şimdi değerledikleri yöreyi hatırlamıyorum ama sanıyorum Isparta'dan şuradan buradan vardı. Muhtemelen. Yani senin çalıştığın alandan vardı kayıtlar. Yani ondan sonra yavaş yavaş Türkiye'de Boğaz Çalma diye bir geleneğin olduğunu öğrendik. Aslında yıllar önceden bir radyo vardır. Evet sen yetişememişindir mümkün mümkün olduğunu düşünmüyorum ama hani şey var ak olsa evet, evet. olsa halen halen kullanılıyor kullanılıyor mu evet. burdur'dan bir teyze söylüyor ...Aziye köyünden aynen vakti zamanında evet, evet yani bu yöresel seslerden derlenip de bize oluş, ulaştırılan nadir kayıtlar evet çünkü derleyip e, koyuyorlar kenara eee işte Sistem yani kafamıza, aklımıza uydurup onları e, notalara alıyoruz. E, sözüm ona yani profesyonel okuyucular da okuyor değil mi? Yani sistem o. Tabii. E, Derlemelere ne zaman başladım? Bu kayıtları ne zaman yapmaya başladın? Derlemelere e, öğretmenliğe başladıktan sonra yani 2012 yılında e, iki ay, ikinci, üçüncü ayında başladım. Ondan sonraki süreçte bir test çalışmam oldu, yüksek sans test çalışmam oldu, halen de devam ediyor. Bu konuyla ilgili miyim? Teke yöresindeki e, elle çalınan, yani mızrapsız çalınan küçük sazlarla ilgiliydi test hmm. konusu. O bana çok şey öğretti. Onunla beraber, yani mesela bir köye gidiyordum, burada üç telli çalan, dört telli çalan ya da mızrapsız bağlama saz çalan var mı diyordum. İşte hocam bu da NDKE gibi saz çalan yok en mi? İşte Boğaz Canan teyze var. Birçok karşılaşıyordum. Sonra dedim ki ya... E, ...sınırı genişletmeliyim çalgıyı. Her şeyi derlemeliyim, kaydetmeliyim. E, tabii maddi olarak... ...büyük sıkıntılar çektim. Gidip gelmek. Ha, gidip gelmek işte teknik ekipman. İşte bir de insanların beklentileri de oluyor. Ya hocam ne güzel çekmişsin ama... ...güzelce bir mikrofon koyamadım mı? Yani böyle... Bunlar geldikten sonra diyorum mikrofon almalıyım. Mikrofonu alıyorum işte kamerayı kaliteleştirmeliyim. Tabii mesela ben de sana diyeceğim ki konserde yaptığın kayıtları mikserden al. Ha. <gülüyor> i̇şte mesela en son konserde kablo yaptırdık 20 metre. Hmm. Kablo çalış, kablo çalışmadı falan. Yani teknik ha. aksaklıklarla çok e, yarışıyoruz. Ama tabii bunlar hepsinin tuzlu biberi oluyor. Hani çok da mesela 10 kişilik bir ekiple de derlemeye gitsek... Ben bu kadar doğal olabileceğini sanmıyorum. Yok Çünkü... o zaman iş sulanır. E, özellikle şöyle bir deneyimim var. Yani kadınlarla çalışılırken e, onların hakikaten rahat etmesi lazım. Özellikle kadınlarla çalışılırken. Kesinlikle e, bazen şey oluyor. Utanma kültürü var yani Anadolu'da öyle Hı -hı. değil mi? Tabii. Ya ben söylemem diyor. İşte yalvar yakar söylüyorsun. Ya da bu benim ödevim diyorsun. E, rica yani, ediyorsun. Yardım et diyorsun. Evet falan. yardım et diyorsun. İşte <gülüyor> eşine rica ediyorsun. Tamam o zaman kamerayı, kamerayı kapatırsan mesela boğaz havası çaların diyor teyzenin birisi. Tamam teyze kapattım kamerayı diyorum. Yani gizli gizli açıyorum. Kaydediyorum. Yani Bunlarda da işin tuzu biberi oluyor. Ha, şunu da söylemek istiyorum. Sosyal medyaya koyduğum bütün videoların videoları izin alarak izin kendilerine soruyorum. Eğer izin verir şu ana kadar koyma diyen olmadı ayrı mesele de. E, hepsine de söylüyorum. Hani böyle böyle. De koymam diyorsun tabii. Tabii olmak. tabii kesinlikle yani öyle. Eğer istemezlerse böyle bir şey yapmaya hakkım yok. Bir e, ışık ileriye doğru gidiyor yani hissediyorum bunu. Yeni kapılar açılıyor. İşte ayda bir Antalya'da e, AKM Perge Salonu'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin e, organizesiyle yerel sanatçılarla ilgili konserler yapıyoruz. Ben hem sunuyorum hem de bir iki eser kendim çalıyorum seslendiriyorum. Ee, bakarsınız tüm Anadolu'da bu e, kurulum, bu oluşum gerçekleşir. Düşünsenize Karadeniz'de ne kemençe çalanlar vardır, ne tulum çalanlar vardır. Tabii ki Kaç tanesini biliyorsunuz deseniz? G tane. Güneydoğu'ya ne vardır. Yani Silifke'de ne bileyim klarnetçiler. Tabii. E, veya işte Bursa'da romanlar. Aa, neler neler çok güzel bir kültür yaşıyor bunu hissediyorum buna eminim hatta ama e, çok sağlam ekip çalışması ve ekip ruhu gerekiyor hiçbir ticari kaygı gütmeden hani bu işe tam anlamıyla gönül vermiş insanlarla e, çünkü hani teknoloji gelişti her şeyi çok rahatlıkla kaydedebiliyoruz e, yani bir çok ucuz meblalara. ...çok güzel bir kamera alabiliyoruz. Yani işimizi görecek kadar. Evet, tabii. Ee, yani Önceden kamera yokmuş... ...ses kayıt cihazı yokmuş, mikrofon yokmuş. Yani... ...tabii işin şey konusuna girmek istemiyorum. Bu çalışmalar desteklenmelidir. Kurumlar şöyle yapmalıdır. Ona girmek istemiyorum. Zaten bunlar olması gereken şeyler. Ama bir... E, ...enstitü kurulup... ...örneğin... E, ...mesela aklıma gelen bir isim... ...Türkiye... Ee, Anadolu halkları müzikleri enstitüsü gibisinden bir ayrı bir özerk bir kurum kurulup işte bunun... E... Özertliğe karşıyız abi. Özertlik. Yani özertli türlü yani... karşıyız Kim... biliyorsun. <gülüyor> tabii <gülüyor> <gülüyor> kimsenin karışamayacağı hani e, siyasi veya devlet politikasına... Ben şaka yapıyorum tabii ki yani özertlik e, bugünkü hayat tarzının olmazsa olmaz bir koşulu. Yani, yani kimseye bağımlı olmadan e, seni engellemeyecek... Bir sistemin kurulması lazım. Yani şimdi e, mesela diyecek e, Samsun'dan Mehmet Günay Eser isimli bir arkadaşımız var bizim Anadolu Kültürleri Araştırma Topluluğumuzda. Dışarıda o, bekliyor kendisi. He, tabii selam, o, selam söylüyoruz. Evet selam söylüyoruz. O diyecek ki abi diyecek e, işte Trabzon'da iki tane kemençe çalan işte e, şu o köyde sana. sanatçı buldum. İşte o enstitüye başvuracak işte diyecek şu masraflar şunlar şunlar şunlar lazım hiç düşünmeden düşünsenize böyle çok insan var aslında çok genç var ben de 26 yaşındayım 27 yaşındayım ee, benim gibi çok arkadaşım var böyle bir enstitü kurulabilir ee, şu belir olur <gülüyor> şu Erzur Erzurum'da evet. atıyorum Kırşehir'de şurada burada Tabii ki yani Kırşehir'de mesela Abdallar o Kaman'da Keskin'de yani Sürüsüyle değil mi hala? Evet devam ediyor ama düşünsenize ben oraya bir defa gidemedim. Ee, neler kayboluyor? Her an neleri kaybediyoruz? Yani kazanmıyoruz kaybediyoruz. Ee, yani birçok kafamda kafamızda planlar var. Ama işte e, şartların el verdiği derecede gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Oluştuğuna inanıyorum. Ama bir kurum olursa, yani bir sivil toplum kurumu diyoruz bunu zaten sonuçta. Evet. Ee, bu kurumun artık çeşitli destekler alması da mümkün olur. Yani kişiden öte bir kurum olursa diye bir umutlu birkaç laf edeyim ben. Yani böyle bir yola girerseniz bence bir yerden başlanmış olur kesinlikle yani çok çeşitli e, alanlardan destek yani en azından fikir desteği alıyorum hocam şöyle olmalı hocam böyle olmalı ya yani bunlar sanırım e, yaklaşık bir iki yıl içinde önümüzdeki bir iki yıl içinde e, netliğe kavuşup daha radikal şekilde çalışmalara yol açacaktır diye umuyorum e, tahmin edebiliyorum e, böyle bir kurum açılabilir belki evet yerel ee, gelinlikleri koruma Kurumu, evet. şu, şu, şu, şu, şu. Ama e, tabii memur zihniyetiyle değil e, tamamen bu işe gönül vermiş insanlar. Gençler diyecek biz süreye gideceğiz şunu araştıracağız e, bizler yani gençler derken. Tabii ki. Tamamen ödenek e, sağlanacak örneğin veya her neyse. Yani böyle bir düşüncelerim var bazen böyle yatağa yatıyorum yastıkta uyurken düşünüyorum sabaha kadar. Böyle değişik değişik fikirler aklıma geliyor. Bu fikirleri bazılarını da gerçekleştiriyorum. Kendimle şaşırıyorum, insanlar da şaşırıyor. Bakalım artık hayat bir böyle yere... bir şey. Tabii tabii hayat böyle bir şey. Güzel yerlerin. Ee, sözünü kesiyorum ama hani birazcık daha fazla müzik dinleme adına. Tabii. Ne dinleyelim? Ne dinleyelim? Şimdi Kaş'ın Antalya'nın Kaş ilçesinde Çavdır köyünde yaşayan Ali Ulutaş ustadan üç telli dinleyelim. Bu e, Ramazan Güngör'ün Tabii Ramazan Güngör'ün e, çıraklarından kendisi de e, zaman zaman Ramazan Güngör'ün yaşadığı sağ olduğu zamanlarda hususi Fethiye yanına gidip belki yüzlerce belki daha fazla kendisinin e, çaldığı eserleri öğrenmiş bir çoban. Yakın mı köyleri? Fethiye'ye e, köyü yaklaşık 45 dakika. Ha, yani Fethiye ile Kaş arasındaki uzaklığı bilmediğim için sordum. Evet evet Kaş'a yarım saatlik bir köy Fethiye'ye de 45 dakika bir köy. Anladım. Tamam Ali Taşı dinleyelim o zaman. Evet. Sen çalalım mı? Çalalım abi. Ee, ama önce konuşalım gene biraz daha. Tamam. Ben de bu arada <gülüyor> hafif akorda bakayım. Evet, konuşurken. Akorda. <gülüyor> yani buraya Emre yolunu çağırmışız. Onun üçte ellisini duymadan yollamalım diye e, düşündüm. Çok narin bir saz değil mi? Evet. Kaç gram? Ölmüştüm ha... kılıfıyla beraber 230 gram. <gülüyor> Tabii minik bir ee, çalgı. Benim akordiyonun kaç kilo olduğunu biliyor musun? Kaç kilo abi? 13 kilo. Of. Her çaldıktan sonra e, yarım kilo veriyordur insan. Keşke versem. <gülüyor> Peki öyle olmuyor. Bir yaştan sonra. Gönlümüzün akordu bozuk olmasın demiş Neşet Artaş. Olduğu kadar çalalım. Evet. Ee, doğaçlama mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Ben de bir yöreden boğaz havası çalayım. Tamam. O zaman sen de. Harika. Ellerine sağlık. Sağ olun Teşekkür ederim. Yazın daha kolay çalışıyorsundur, değil mi? Yani okul sonuçta... Tabii. Yani sabah sekiz buçuktan... ...üç buçuğa kadar okulda oluyorum. Tatillerde ve yazları... ...daha kolay çekime gidebiliyorum ama... ...köy okulunda da çalıştığım için... ...değişik fikirler ortaya çıkabiliyor. Mesela köydeki çocuklar diyor. Ya öğretmenim... ...benim... Annemin köyünde kaval çalan bir amca varmış diyor. Mesela okul çıkışı gidiyorum o köye. Çocuğu da buluyorum. Hem velileri ziyaret etmiş oluyorum. Hem de o adamı, o ustayı derlemiş oluyorum. Yani çok e, rastlamsal şekilde çalışmalar devam ederken e, veriler toplanınca baktığımda e, müthiş e, kayıtlara, müthiş derlemelere ulaşmış oluyorum. Aynı zamanda da e, doğal yaşam, insanlarla İletişimim e, gelişiyor. Düşünsenize bir köye öğretmen geliyor. Sizin evinizde sohbet ediyor. Sizle çocuğunun durumu konuşuyor. Aynı zamanda da derleme yapıyor. Hani bunların hepsi birer bütün. Ben gidip de bir köye merhabalar ben müzik öğretmeni Emre. E, şu araştırmam var da acaba sizinle görüşmeler yapabilir miyim? Gitmiyorum. Selamun aleyküm diye gidiyorum şeye kahveye. Ya burada alamca varmış. Nerede alamca alem diyorum. Hangi alo diyorlar? Ya üç telli çalan vay ya diyorum. Ha hötte gide, endeki endek tarlada domates topluyordur. Gidiyorum oraya. Alemde üç telli nerede diyorum? Üçte levde ya diyor. Hadi gel gidelim alalım diyorum. Gidiyoruz lan başına bir yere. Hepsi bir bütün yani demek istedim. Yani işin eğitimsel boyutuyla müzikal boyutu benim için bir şu an. Bak bu model, e, bu senin fark etmeden <gülüyor> rastlantısal olarak yaşadığım ve uyguladığım model. Ee, yani en bence e, yerinde eğitim modeli. Yani gelişim modeli. Ee, Hasan Ali Yücel eğer e, sağ olsaydı, evet. yani her ne kadar benim zamanında kurduğum köy enstitülerini siz kapattıysanız da e, çatlaklar var. Bu çocuk sanki bir köy enstitüsünden yetişmiş gibi e, kendi insanıyla ayrışmadan, kopmadan e, dışarıdan kibar bir vatandaş olarak e, gelip e, bu işlere bununu sokmadan normal bir insan olarak e, öğretmen ama aynı zamanda e, köylü olarak e, gelmiş onlara yanaşmış ve e, hem muhabbetini yapmış belki bambaşka konularda konuşmuş siyaset konuşmuş öyle değil mi yani tabii, tabii, beraber çay içmiş yani bir iletişim onlarla iletişimi kurmak kurmuş bu da çok önemli. Mesela e, eğitim sistemini hep eleştiriyoruz. Ben çocukken de eleştiriyorduk, şimdi de eleştiriyoruz. E, yani bir şeyler yapılması lazım ama gidişat hep eksiye doğru gidiyor. E, çocuklar hiçbir şey öğrenmiyor. Öğretmenler e, nitelik niteliksizleşiyor. Yani hepimiz öğretmenler. Tabii ki. Bir, e, hani bunun ben sebebini e, özden kopuş, yani doğadan kopuş olarak. ...nitelendiriyorum. Ee, yani doğaya ne kadar yakın olursak... ...o kadar öz oluyoruz. Köyde birisine gidiyorsun... E, ...bir merhaba... ...selamun aleyküm dediysen o adam seni unutmuyor. Ama şehirlerde böyle bir şey yok. Yani... E, ...iletişim dediğimiz olay... Şey, ...yani iletişim... A, amaca yönelik yaşıyoruz şehirlerde. Aynen öyle. İletişim dediğimiz olay ya da olgu... E, ...kesinlikle köylerde var. Üretim merkezleri hala köyler. Eee... Dediğim gibi iletişim köylerde. Çünkü hayatı hızlı yaşamıyorlar. Yani e, onlar için ne bileyim Emre Hoca'nın köylerine gelip 20 dakika onlarla sohbet etmesi böyle 2 yıl düşünebilecekleri bir kadar nitelikte bir şey. Ama şehire bakıyoruz onu yapalım buraya gidelim. Şunu yaparsam böyle olurum. Bu sınavı geçersem şöyle olur. Yani bu aslında bu kaygılar e, hani çağdaşlaşma dediğimiz kaygılar aslında... ...bizim eğitim sistemimizde de yanlış bir yere götürdü. Ben lisedeyken okulun en kötü, en başarısız öğrencilerinden birisiydim. Bunu umursamıyordum çünkü kendime kabul ettirmiştim. Benim sorunum değil. Einstein'da o, öyleymiş. Yani bu eğitim doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> yani e, ama şunu da söyleyeyim. Yeri geldi sanırım belki dağıtıyorum ama... E, ...haftada bir saat müzik dersimiz var... Hiçbir müzik öğretmeni bu haftada bir saatlik e, sürede yani 40 dakikalık ders süresinde e, nitelikli ders işleyemiyor. Düşüncem en az haftada dört ders saatinin müziğe ayrılması. Yani bunun içinde elimden geleni yapmaya hazırım. Yani iki saat değil dört saat. Haftada en az dört saat müzik dersi olmalı ki çocuklar rahatlayabilsinler, e, gevşeyebilsinler. Artı e, gerçek müziği dinleyebilsinler. Gerçek müzeye doğru müzeye ulaşabilsinler. Öğretmenlerin Aynı Öğretmenlerin kalitesinin yükseltilmesi tabi çok önemli. Tabi orası da var ama e, ilk etapta dört e, saat olması amacımızdır. Hani dört saat olursa e, öğretmenlerin de ben gayretli çalışacaklarına inanıyorum. Düşünsenize derse giriyorsunuz bir saatlik dersiniz var. 5-10 dakika çocuklarla sohbet ettiğini düşünün. Bu çocuklara müzik Yarım adını hiçbir şey öğretemezsiniz. Evet. Öğrettim diyen de yalan söyler. Ben müzik öğretmeniyim. Ee, en az 4 saat olması temennimdir. Buradan da belirtmek istedim. Ne dinliyoruz Emre'ciğim? Zamanı güzel kullanmak için. Evet. Ne dinleyelim? Bana kalırsa Gülay Diriden. Evet. Kendisi de dışarıda. Kendisi, evet sağ olsun. Yanımızda 2 ee, gündür destek. Destek olmak Destek için Emre birlikte geldi. Çok değerli bir sanatçı kardeş, kardeşimiz. Evet. Ayrıca da çalışmalar yapmış. Evet. Buradan Hani kendisiyle de konuştuk zaten. Önümüzdeki aylarda kendisiyle de bu mikrofonlardan beraber evet. olacağız. Evet. Ondan e, aman beni ihtiyara verdiler dinleyelim isterseniz. Kadın ağzı bir e, evet tük olduğunu anlıyoruz zaten. Evet. yanı dinledik... Ee, ...Zamanımız galiba azaldı... Ee, evet, abi. ...İstersen çok söz sokmadan... ...bir şey daha dinleyelim... Evet, e, ...Antalya'dan... E, ...Kovanlık Köyü'nden... Antalya ...Döşeme Altı ilçesi Kovanlık Köyü'nden... ...Ayşe Doğan isimli teyzemizden... ...Boğaz Havası dinleyelim... ...uygun görürsen... ...Tabii ki... ...Dada da var güderin, eve haber ederin dadı da var güde gören eveye haber eden amcam kızını vermezse dadı alır gider er ula ey ha ula ey ha amcasına kızs demiş Evet dediğimiz gibi bu e, Türkler devam ediyor aslında kayıtlarda. Biz e, küçücük küçük örnekler verelim istediğim için. Evet dinlemek isteyenler hatırlattığınız gibi YouTube'dan dinleyebilirler, karşılaşabilirler. E, bu izlediğin yolu takip etmek isteyen arkadaşlarımız, gençler, yaşlılar neyse e, sana ulaşabiliyorlar değil mi Facebook'tan? Tabii tabii Facebook'tan mesaj atıyorlar. Zaten kendim kullanıyorum olabildiğince de ee, hani güzel dostluklar çıkıyor e, artık teknoloji iyi kullanırsanız e, bence çok harika bir şey yani Tabii. az önce ne dedin yani küçük bir kamerayla artık evet. mükemmele yakın bir ses e, kaydı yapabiliyorsunuz e, yani. e, sosyal medya aracılığıyla da birbiriniz, birbirini tanımayan ama aynı dertleri taşıyan aynı e, yollarda yürümeye çalışan insanlar birbirini çok kolay buluyor Bizim oluşmamız da böyle oldu yani aslında evet. çok ortak arkadaşımız var vardı varmış doğrusu ama e, işte az önce söylediğin gibi şehirlerde biz çok hızlı yaşadığımız için birçok şeyi kaçırıyoruz. Evet maalesef. Ama yani bu hız kavramından e, geri dönüş başladı yani biliyorsun şehirlerde de yani yavaş yaşama hayatın e, yavaş akması üzerine e, kurulan hayaller de var artık. Evet yani insanlar e, bu hızı durdurmaya çalışıyorlar. Fakat belirli bir mekanizma oluşmuş. E, sosyolojik olarak bu maalesef. E, hep bir üst noktaya ulaşma çabası. Ben bunu erken yaşlarda keşfetmiştim. E, mesela bağlama çalışıyordum. En iyisini ben çalmalıyım gibi bir olgu vardı. Hmm, teknik olarak. E, ya da e, şu şöyle çalmış ben şöyle bir şeyler yapmalıyım işin içine girdim, işin içinden çıkamadım. Ee, birçok sanatçı bence en üst düzeyde çalıyordu. Baktım, gördüm ne gerek var ben en iyisini, niye ben en iyisini çalayım? Ben kendim memnun edecek kadar çalayım. Bu dur olay dedim. Hani e, müzikle de bağdaştırırsak mükemmel bağlama çalan veya mükemmel çalgı çalan arkadaşlarımız var. Bu işin sonu yok. Sadece e, temelini sağlam Bırakmamız lazım diye düşünüyorum. E, aynen, bir de teknik e, yetkinlik her zaman e, olumlu bir şey olarak e, çağrış, çağrışım yapmıyor bende. Tabii ki aynen bende de. Yani teknik olarak bir şekilde hani kafaya takıp eşek gibi çalışırsan olursun. Evet. Hızlı çalarsın. Öyle biliyorum. E, bağlamacılar şimdi isimleri lazım <gülüyor> değil. Ee, saniyede bilmem kaç e, mızrap vuruyor adam. Evet. Fakat e, yani çalıyor üç dakika beş dakika geriye bir şey kalmıyor. Benim yani. kafamda kalmıyor bir şey yani. Tabi yani o da tüketme yönelik e, zaman hani e, mesela bir boğa savası yüzyıllardır geliyor diyoruz ya. Ama işte şu zamanda da bağlama böyle çalmıyormuş denilecek bir durum diye düşünüyorum. İstersen birkaç kayıt daha dinleyelim. Evet dinleyelim. E, Serik de. E, Yaşayan Abdallar'dan, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Abdallar'dan, e, keman sanatçısı Mehmet Nazlı'dan, e, kendisi kemanı omzunda değil dizinde çalıyor. E, Anadolu'da Abdallar'da böyle bir gelenek vardır, dizine koyup. Benim yani senin değerlediğin e, kayıtlar içinde en çok sevdiğim müziyenlerden evet. biri. Evet, kendisinden <gülüyor> bahçeden açıyor, hayvanın dalıyı dinleyelim istersen. İçimde kandır, yatmanın hali. Gideni de yersin o, bu kadar mı? İşte görünüyor dünya'nın hali. Evet. Küçük küçük çalıyoruz. Kusura bakmasınlar e, dinleyicilerimiz. E, hızlı gidelim. Şimdi e, Emin Kök kar kardeşimiz dinleyeceğiz galiba. Evet. Kendi Emin amcadan bir ıklığı kısa kısa ondan da değinelim. Iklığı kısaca değinir misin biraz ya? Bu da kaybolan bir evet, saz. Iklı, Artık çalan yok. Orta Asya'da e, günümüze taşınmış bir saz. Yaylı saz. Yaylı, yaylı çalgı. Maalesef birkaç tane ustadan başka kimse çalmıyor. Sadece genç kuşakta Kabak keman sanatçısı Uğur Önür kendisini derlemişti. Biz ben de ondan gördüm. Yanına gittim, bir kayıt yaptım. İstersen bir dinleyelim. Dinliyorum. Senete gün verelim Ak gel senin yurdu Kız seni kimler Seni doran anneler Ballı daha mı yurdu Evet daha tok bir sesi var değil mi Iklı'nın? Evet daha bir e, sanki böyle atlar koşturuyormuş gibi. Hem hem Azıcık bu büyük boy Karadeniz Kemalçesi'ni de andırıyor. Evet tınısı andırıyor. Zaten kardeş sazlar hepsi. Bu Top, topraklarda çalınan ben öyle görüyorum. Son örneğimiz örneğimizi, e, örneğimizi dinleyelim. Evet, son olarak ee, Burdur'un Kozağacı ilçesinden istersen e, Yusuf Gök Amca bize dört telli çalsın. Dört telli çok yaygın değil değil mi? Aslında... E... Yine parmakla çalınıyor. Yok. E... Mızırapla çalıyorlar. Parmakla çalan, yani elle çalan ustalar da var. Dört telli... E... Yani şu an yaşayan günümüzde... E... Habip Özyurt var Kozağaç'ta. Yusuf Gök var. Bir de Sabri Özdemir var yaşayan. E... Mahalli ustalardan. Yani yerel nitelik çalan ustalardan ama... E... Genç kuşağa baktığımızda... Yaklaşık 15-20 tane çalıp söyleyen e, benim yaşadım veya 3-5 yaş. Yani yörede vardır ama biz hani Türkiye'de, yani Terzi'de, şurada burada biz. Yok yok. Yok e, telli duymuyoruz. Yok maalesef duymuyoruz. E, genelde 3 telli daha yaygın değil mi? E, 3 telli de yaygın değil. Bağlamanın form olarak küçültülmüşü cura Jura, diyoruz he. hani. 23 perdeli takıyoruz. Sadece hani renksaz olarak. Binde bir cura kullanılıyor. Bir cura da üç çift telden oluşmuyor mu zaten? Yok. Cura altı telden oluşuyor. Ben de onu da geleneksel bir saz olarak göremiyorum. Onun tınısını göremiyorum. Yani alt tel derken üç şey. Yok e, normal. Üç bil, tane ikili. Ha, değil mi? Bildiğimiz bağlamanın bağlamanın Küçüğü. form olarak küçültülmüş. Evet. Perde sayısı aynı. E, perde sayısı e, üç telide farklı mı? Tabii üç telide perde sayısı. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Toplam on tane perde var. Hmm. Tampere sistem yani e, koma sesler yok. E, cura da, cura dedim. Cura zaten küçük, sazın küçüğü demek. Yani komalarda var. Aha, tabii. Onda komalarda var. Yani ben curayı geleneksel bulmuyorum açıkçası. Anladım. Peki dört deliği dinliyoruz. Evet. E, Yusuf Gök müydü? Yusuf Gök amca. Evet. Kend, kendisi burdur koza açlı. Evet sevgili dostlar bugün yine konuklar geldiği zaman hep olduğu gibi hızla geçti zaman. Bunu keşke yavaşlatabilseydik zamanı yavaşlatamıyoruz. Evet ne çabuk geçti fark edemedim ben de. <gülüyor> ee, çok teşekkür ediyorum Emre'ciğim. Bugün senle çok... ne, ne diyelim teki yöresine bir giriş yapmış olduk. Evet. Ee, hani yörenin genel özelliklerini şunu bunu filan e, konuşmadık ama böylesi daha güzel oldu. Tamam tabii, hani senin... tabii canım, var olanı yansıtmak lazım ee, hani. Konuşmak ve yazmaktansa birazcık dinledik. Seyircilerimiz, dinleyicileri de... E, feyz almışlardır. Muhakkak birçok kişinin ilgisini çekecek. Eminim, Senin derdini öğrendik, tutkunu öğrendik, <gülüyor> yaptığın işleri öğrendik. E, gene buluşuruz, yeni çalışmaları tanıtırız. Tabii ki. Ve e, dernekleşmeyi, e, kurum sallaşmayı e, takip edeceğim. Seve seve o işin içinde ben de yer almak isterim. Aynen abi beraber çalışırız. Destek olmak, birlikte olmak çok güzel olur. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben de davet ee, ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Sevgili dostlar 15 dakika için 0212 343 4040'dan ulaşabilirsiniz telefonla 0212 343 4040. Bunun dışında sosyal medyadan, facebook'lardan, sayfamdan, e, www.mamerketancoklu.com'dan e, ulaşabilirsiniz. Hem bu programı hem de bundan öncekileri Tuna'nın biryani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Tekrar teşekkür ederim Emreciğim. Ben teşekkür ederim abi. Hoşça kalın. N-a-s-a-n-spun, c n s a vi n a i co c n s